Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Ee, şu anda telefon hattımda Doğa Derneği Başkanı Güven Eken var. Hoş geldin Güven. Merhaba, hoş bulduk Zeynep. Ee, siz geçen e, ay, yani geçen ay dedim aslında bir hafta önce, bir iki hafta önce... Haz, e, Rio Artı Yirmi Birleşmiş Milletler Konferansı'na katıldınız veya en azından Brezilya'ya gittiniz. Ee, ve bununla ilgili biraz bize anlatabilir misin neler oldu orada, neler yaşandı, ee, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili neler bekliyor bizi gelecekte? Ee, şimdi Rio'da aslında iki farklı kutup gibi iki farklı toplantı gerçekleşti. Belki oradan başlamak lazım. Hı -hı. bir tanesi Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Rio Artı 20 Dünya Zirvesi. 20 yıl önce Rio'da ortaya atılmış olan Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın birkaç e, adım ilerisine gitmek niyetiyle düzenlenmiş bir toplantıydı ve dünya devletleri tamamı oradaydı ve dünyanın geleceğini tartıştılar. E, Rio'nun öbür ucundaysa başka bir semtindeyse e, aynı gündemde yine dünyanın geleceği için dünyayı yaşatabilmek için Başka bir toplantı oldu. Bu da halkların zilesiydi. E, bu da e, devletlerin bu sefer Rio'da çok da olumlu adımlar e, atacağını, atmayacağını düşünen, e, bu konuda şüphe duyan, sürü toplum kuruluşlarının, aktivistlerin, akademisyenlerin buluşma noktasıydı. İki toplantı birbirine paralel olarak gerçekleşti. E, hı hı. Ve e, Rio Arti 20 resmi toplantıda e, tahmin edildiğinden de olumsuz ne yazık ki bir sonuçla, karşılaştık. Bu toplantının sonucunda vizyondan eksik, dünyanın geleceğiyle ilgili zerre endişesi olmayan ve yine kendi içindeki son derece küçük, yerel, ulusal bir takım çıkarların, ekonomik çıkarların peşinde koşan bir devletler buluşmasına dönüştü ve hemen hemen herkesi toplantıya katılan devlet temsilcileri dahil hayal kırıklığına uğratan ve 20 yıl öncesinden de dünyayı Kötü bir noktaya götüren bir bir metin ortaya çıktı Hatta artık konferansın sonlarına doğru Bu Rio artı 20 değil Rio eksi 20 konferansı denmeye başlandı ee, Öte anda da zaten bunun böyle olacağını öngören Bugüne kadar küresel ısınmayla ilgili Kopenhag'da e, ve ardından dünyanın diğer kentlerinde yapılan anlaşmalardan Daha doğrusu anlaşamamalardan e, Devletlerin bu noktaya geleceğini öngören e, Halkların bir buluşması vardı e, muazzam coşkulu bir yerdi. On binlerce insan katıldı. Bir zamanımızın büyük bir çoğunu orada geçirdik. Dünyanın her yerinden, Hindistan'dan Afrika'dan, Güney Amerika'nın bütün ülkelerinden, Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, Avustralya'dan insanlar oradaydı. Ve e, sivil toplum aslında bence e, Rio'nun e, bu seneki e, organizasyonda e, öne çıkan gücü oldu. E, orada gerçekten mükemmel, çok kaliteli ve dünyanın e, geleceğini e, adeta e, umutla dolduran çok önemli toplantılar, çok önemli konferanslar oldu. E, Hı -hı. Brezilyalı gençler inanılmazdı. Her yerdeydiler ve kendi ilişkiliğiyle e, sayısız eylem ve sayısız etkinlik düzenlediler. E, sanki bir tarafta dünyayı yok edenlerin toplantısı, öbür tarafta da Dünya için gerçekten samimi bir şekilde çalışan, insanlık için, doğa için samimi bir şekilde çalışan insanların buluşması vardı. İnsan iki halini de yaşadık aslında yarıda. Bir tarafta hırslı, öbür tarafta iyilik. Çok enteresan bir ortamda aslında Peki bu toplantılar. Halkların zirvesinde hiç devletten e, devlet temsilcileri var mıydı yoksa tamamen sivil toplum kuruluşları ve e, bireyler mi vardı? Vardı. Her iki tarafta aslında birbiri arasında gidip geliyordu. Hı -hı. Az önce anlattığım hakim ruh hali bu toplantılarda çok kıymetli devlet temsilcileri vardı. Örneğin Bolivya hükümetinin temsilcisi en etkili konuşmaları yapan insanlardan bir tanesiydi. E, biliyorsunuz Bolivya e, 4-5 senedir e, doğa hakları konusunda e, dünya devletleri arasında başı çekiyor ve bunun bir Birleşmiş Milletler e, bildirgesi olarak tıpkı insan hakları evrensel beyannamesi gibi doğa ana hakları evrensel beyannamesinin e, oluşması için çalışıyor. Tabii yolun daha çok başında ve son derece etkili dünya sistemini eleştiren ancak bunun yerine e, son derece pratik ve gerçekten uygulanabilir alternatifler koyan konuşmalar yaptı Bolivya Butan Başbakanı oradaydı çok inanılmaz cümleler kurdu yine halkların zirvesine geldi Butan'ı anlattı oradaki düşünce yapısını anlattı bir devlet olarak aslında diğer dünya devletlerine umut verdi ama yazık ki ekonomisi hırsla kalkınan Brezilya, Türkiye gibi ülkeler ağırlıklı olarak bütün ağırlıklarının resmi toplantıya koydu ve bir anlamda da aslında bu ülkelerin aşırı kalkınmacı ve aşırı ekonomiye düşkün tavırları nedeniyle sonuç elde edilemedi. Tabii Çin, Amerika vesaire zaten onların öteden beri sergi gibi davranış biçimiydi ama giderek Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin de resmi toplantı daha az bir şekilde doğanın dışında bir tavır takındıklarını dünyayı daha da fazla kalkınmalı ve kısa vadeli parasal düşünceye iten davranışları olduğunu gördük. Örneğin Türkiye çok ciddi bir lobi çalışması gerçekleştirdi. Barajların hmm. yenilenebilir enerji olarak, yeşil enerji olarak kabul edilmesi için bir lobi gerçekleştirildi. Yeşil ekonomi green ekonomi Yine ortaya atılan bir kavramdı. Artık tümüyle her şeyin paraya endekslendiği, doğanın alınır satılabilir bir değer olarak ilk defa tartışıldı. Bir gündem de aslında. Aslında hikaye şuydu. Yani bir yandan işte dünyanın geleceği gibi çok güzel ve kutsal bir sebeple bir araya gelmişken aslında devletler alternatif gelişme modellerini, alternatif ekonomik modelleri. Dayatmak için bir platform olarak kullanma çabasındaydılar. Green economy de yeşil ekonomi lafı da yine İngilizce de green ekonomi yani hürs ekonomisi olarak yine e, pek çok yerde e, üzerinde şaka yapılan bir şey haline geldi. E, tabii çok ciddi bir aslında adımdı. Doğanın ilk defa parasal olarak e, değerinin biçilmesi, e, bir alınıp satılabilir nesne haline gelmesi, hani kaynağı olarak değil suyu, madeni Vesaire zaten alıp satmak konusunda epey ilerledi sistem ama Aa, onu Bütünüyle tamam. doğayı alıp satılabilir Bir değer olarak görme çabası ee, Çok enteresan bir şeydi Allah'tan o kadar karışıktı ki Ortalık işin ekonomi gibi Son derece sistemin aslında istediği bir kavramda bile Çok ileri bir noktaya gidemediler Tamamen başı boş, Vizyondan yoksun Sonuçları hayal kırıklığı olan Aslında devletlerin de niye bir araya geldiğini Belki kendilerinin dahi bilmediği ve o kadar para, o kadar e, insanların e, kamu kaynakları harcandıktan sonra e, bundan belki daha boş bir şey yapılamazdı ne yazık ki. Hı hı. E, ama bir o kadar karşılığı da e, büyüyor tabii etki tepki. E, sivil toplum kuruluşlarının konuya verdiği ağırlık, ürettikleri fikirler gerek çözüm önerileri gerek karşı argümanlar olsun. Son derece altı zengin bir, e, bir hafta yaşandı hı hı. Brezilya'da. E, Doğa Derneği Başkanı Güven birlikte Rio Artı 20 Birleşmiş Milletler Konferansı ve Halkların Zirvesi'ne aynı anda konuşuyoruz. E, bu halkların zirvesinden birkaç şey aktarabilir misin peki? Yani böyle ümit verici olan o pozitif olan şeylerle ilgili. Çünkü hep e, böyle çok tehlikeli şeylerden bahsedilmiş aslında Rio Artı 20'de. E, çok üzücü konuşmalar yapılmış. Valla e, halkların zirvesi tamamen evet küresel ölçekli bir toplantısıydı ama e, çözümün yerelde olduğunu çok net bir şekilde halkların zirvesinde hem insanların eylemleriyle hem de insanların söylenmeleriyle net bir şekilde ortaya kondu. Yani bütün dünyayı tek bir merkezden yöneten anlayışın işte Amerikan başkanını dünyayı yöneten adam, diğer devlet başkanlarını da kendi e, coğrafi sınavını yöneten insanlar Olarak gösteren düşüncenin tam tersine insanların dünya vatandaşı olduğu hepimizin bu dünyanın vatandaşları olduğumuz devlet sınırlarının aslında çok da önemli olmadığı önemli olan yaşadığımız toprağa yaşadığımız coğrafyayı dokunabildiğimiz alanları e, koruyabilmemiz olur ve bunun için de yerel ekonomik modellerin yerel döngülerin doğayla uyumlu yaşam biçimlerinin etik değerlerden uygulamalara kadar. Ne kadar kıymetli olduğu konusunda e, pratikten e, teoriye kadar pek çok e, şeyi görebiliyorduk. Çünkü bu bir toplantı değildi. Tamamen açık hava çadırlarında gerçekleşiyordu. E, toplantının kendisi de doğa gibi akışkan ve kaotikti. İnsanlar bir çadırdan başka bir çadıra geçebiliyorlardı. Anlık toplantılar istendiği noktada düzenlenebiliyordu. Ve sadece konuşma değil aynı zamanda... İşte yerel tohumlar üretenlerin e, takas pazarı, aynı zamanda e, doğa için sanat yapanların sanatsal gösterileri aynı zamanda gençlerin e, yürüttüğü muazzam, ilginç, renkli eylemler, aynı zamanda kadın hakları hareketleri, aynı zamanda e, engeller, tek çok e, meselenin aynı anda e, sadece teorik olarak değil, aynı zamanda uygulamada da olduğunu görüyorduk. Ve e, buradaki özel mesaj şuydu haksızlıkların çok yaygın olduğu bir çağda yaşıyoruz ve dünyadaki şu anda geçerli olan hukuk sistemi de büyük bir oranda güçlülerin yanında bir hukuk sistemine doğru, adalet sistemine doğru gidiliyor ve pek çok insan ve doğa neticede bu durumdan mağdur kalıyor. Hele hele doğa hepsinden daha mağdur çünkü bizim Anladığımız manada bir dilde, insan icadı bir dille konuşmuyor, yazamıyor, çizemiyor. E, ve e, bu, bu, bu doğanın içerisinde Brezilya gibi ülkelerde insanlar da var. E, asıl e, toplantının belki de bu kadar heyecanlı geçmesinin sebebi Brezilya'da e, birkaç milyon yerli yaşıyor. Ve yerliler bizim anladığımız anlamda kırsal yaşamı dahi tanımayan insanlar, e, tarım yapmayan, e, bir şey ekmeyen, hayvanları dahi Büyük oranda evcileştirilmemiş. Tamamen hala avlayıcı, derleyici yani Anadolu'nun 15-20 bin yıl öncesinde yaşanan bir zamanı yaşayan insanlarla Rio'da e, tamamen modern şehir yaşamını sürdüren insanların çarpışma noktasıydı e, halkların zirvesi. Çarpışma derken olumsuz anlamda değil, kültürel hı hı. anlamda birbirlerini etkilemesi açısından. Dolayısıyla muazzam bir enerji ortaya çıktı. Bir yanda 15 bin yıl öncesinin geleneklerini sürdüren insanlar... Ee, öte yanda e, bugünün dünyasından Ekonomik modelinden rahatsız olan e, Şehirde yaşayan insanlar e, Bunların ürettiği fikirlerde Kendi e, içinde son derece zengin oldu Hepsinin odağında Şu vardı haksızlık tartışması Parçalanmaz bir meseledir e, Tek bir canlının Tek bir karıncanın hakkını çiğnediğimizde Bütün insanların ve Doğadaki bütün canlıların hakkını çiğnemek için Gerekli ortamı zaten yaratmış oluyor Dolayısıyla bütün mağdurlar haksızlığa uğrayan herkes birleşmeli. Temel nokta budur ve bu birleşme de fikirsel olarak dünya ölçeğinde bir birleşme olmalı. Ama eylemsel olarak muhakkak yaşadığımız noktadan, dokunduğumuz topraktan, kendi bizzat sürdürdüğümüz yaşam biçiminden, topraktan, sudan başlamalı ve bunun etrafında dönem yetkili bir kültür. Bugünkü işte modern kültürlerin, ya da işte modern kültürün içerisinde filizlenmiş olan yeşil bir süreden çok farklı olan toprakla yoğrulmuş on binlerce yıllık, binlerce yıllık aslında kültürün bugün devamlılığının yeniden bir şekilde oluşturmasıydı. Ve ben orada şunu gördüm, dünya bu konuda hiç fakirdi. Yani bu işi düşünen insanların sayısı gerçekten çok fazla. Hele hele Brezilya'da inanılmaz. Pek çok genç zaten toprağa dönüşü tamamlamış. Pek çok insan zaten... Kendi tohumunu üretiyor, kendi enerjisini üretiyor. E, kendisi yaşadığı bölgedeki biyolojik çeşitliği, canlı türlerini korumak konusunda hassasiyet gösteriyor. Paylaşıyor, yardımlaşıyor, rekabetten uzak yaşamaya özen gösteriyor. Para eline takası yaşamına sokmuş. E, zaten e, aslında e, yani dünyanın özlediği dönüşüm olmuş bile e, yaşanıyor. E, Hı -hı. Türkiye'de de aslında böyle pek çok insan artık e, şehirleri terk edip, Başka bir yaşam biçimini denilsemeye başladı. Hı hı. E, Brezilya'da bu çok daha ileri gitmiş. E, ve ana hatlarıyla e, bu e, yeni dünya hayali içerisinde e, yerel ekonomiler, yerel birliktelikler oluşması çok önemli. İnsanın ihtiyacı olan şeylerin mümkün olan en fazlasını bizzat kendisi üretmesi önemli. Ve evrensel e, bir düşünceyle, doğanın düşüncesiyle meselelere bakmak önemli. Bu düşünceye yoğrulmuş sonsuz üretim vardı orada. Sanattan, e, aktivizme, e, tarımdan, teknolojiye kadar her Hı -hı. alanda insanların bu ortak felsefeyle e, sonsuz yeniliklerle veya eskiden kullanılan yöntemlerin bugüne uyarlanmış halleriyle orada gördük. Ve aslında dünyanın e, sadece olumsuz yönde değil, e, belki şu anda çok sezilmese de çok iyi bir yönde insanların devletlerden ve şirketlerden bağımsız bir şekilde e, alınteccide kendi isteğiyle gençlerin emeğiyle özellikle e, değiştiğini gördük e, dosya çok çok heyecan vericiydi bizler açısından hı hı. E, pek çok insan şeyi düşünebilir dünya için çok geç kalındı Hata alanı kiları geçti İşte bu dünyada şu anda hakim olan ekonomik sistem e, bunu e, sağladı ve artık her şeyin sonu geldi ama başka bir alanda da hata alan işleri geçmiş. Pek çok genç, pek çok insan her şeye rağmen bütün bu karamsar tabloya rağmen çok önemli noktalara gelmiş. Bence bizim Türkiye'de yapmamız gereken e, buğday hareketi gibi diğer şu anda Anadolu'nun her yerinde oluşan yerel hareketler gibi bu hareketlerin ivmeyle çoğalmasını e, sağlamak ve bunlar arasında mutlak surette iletişimi sağlamak. Teşekkürler. Güven. E, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'le e, konuştuk. E, i̇nşallah daha da iyi haberlerle daha sonra konuşmak üzere. Görüşün. İnşallah çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakal. E, şimdi telefon hattımda ise yine Doğa Derneği'nden e, Nehir Programı Koordinatörü Dicle Tuğba Kılıç var. Merhaba Dicle. Merhaba Zeynep'ciğim. E, şimdi bu demin... E, Güvenle birlikte konuştuk bu konferansta neler oldu, halkların zirvesini konuştuk ve yerellik çok önemli dedi. Ve aynı zamanda da hani değişik kültürlerin paylaşımından bahsetti. Ve evet. güzel projelere, güzel ortak projelere kucak açtığını söyledi. Ama sonra da sana bıraktı anlatacağın <gülüyor> şeyi. Bu evet. Hasan Keyif'le ilgili ve Amazonlarla ilgili görüyoruz internette böyle güzel posterler ve haberler yayınlanıyor. Biraz bahsedebilir misin neler oldu? Evet, e, biz aslında Rio'ya e, biraz da bu niyette gitmiştik açıkçası. E, oraya giderken de acaba e, Anadolu'da yürütülen e, nehirlerin yaşaması için ortak mücadeleye dünyanın hangi bölgelerinden kan bulabiliriz, destek bulabiliriz? Acaba Amazon'dan böyle bir destek olur mu diye bir süredir e, bu tür hem görüşmelerimiz hem bir niyetimiz vardı. E, nihayet Rio'da bu e, vücut buldu. Ee, aslında şöyle dünyanın her bir köşesinde nehirler için e, mücadeleler devam ediyor her konuda gerek barajlar olsun gerek kirlilik olsun maden olsun e, doğaya yapılan bütün mücadelelere karşı zaten e, Rio'dan da çıkan sonuç oydu özellikle yerellerin söylediği şey bir araya gelmezsek e, doğamızı yaşatmak için yeterli gücü bulamayacağımızdı. Ee, biz de özellikle Dicle Nehri ile yürüttüğümüz kampanyayı Amazon'da e, çok benzer süreçleri yaşamış e, ve benzer, benzer aslında e, sıkıntıları yaşamış Belamonte Barajı ile bütünleşik bir kampanya dönüştürdük. E, çok Birbirine çok benziyor Dicle Nehriyle, Nehri ile Şingu Nehri'nin hikayesi, e, oradaki mücadele, oradaki enerji ki zaten... ...Mezopotamya, işte Dijenehri'nin olduğu bölgeye... ...Hasankeyf dünya çapında önemli... ...UNESCO'nun e, 11 kriterinden 9'unu sağlayan dünyadaki tek yer... ...Amazon zaten tartışmasız dünyanın en önemli bölgelerinden bir tanesi... ...yine UNESCO dünya mirası... ...dolayısıyla bu iki benzersiz bölgenin... E, ...aynı tehditten maruz kalması ve aynı mücadeleyi veriyor olmamız... ...bizi çok çok hızlı bir şekilde ve çok kolay bir şekilde bir araya getirdi... Ve bu mücadeleye birlikte devam etme kararı aldık. Ee, bunun içinde bir yeni bir web sitesi var. Demokrasi, demokrasinin A harfiyle yazılanı birazcık da barajlarınlara e, gönderme yapmak ve onun İngilizce e, kelimesi olan dam üzerinden bir e, şeyle yola çıktık. E, özellikle İngilizce oldu ki küresel bir kampanya olsun ve e, dünyada bu süreçleri izleyen aynı mücadeleleri veren tüm gruplara açık bir e, bir platform oluşturduk açıkçası. Hı hı. Ve e, önümüzdeki sene e, Amazon ve Hasankeyf ortak bir takım etkinliklerle e, büyük barajlara dikkat çekmeye, nehirlerin yaşaması için daha fazla platformu bir araya getirmeye devam edecek. Şu anda Hasankeyf'teki son durum nedir? E, Hasankeyf'teki son durum şöyle, e, Dicle Nehri e, üzerindeki Ulusu Barajı, Ulusu Köyü'nde inşaatı devam ediyor Henüz barajın gövde inşaatı başlamadı ancak Dicle Nehri'ni bir tüneli, tünel içerisine alıp baraj gövdesini inşaatını başlatacak olan süreç bu yaz tamamlanacak. Hmm. Ama teknik olarak ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Normalde hedeflenen 2014 ancak şu anda 2014'e yetiştirilmesi oradaki mühendislerle konuştuğumuza göre zaten mümkün değil. Hı hı. E, bu arada tabii hukuki süreç de devam ediyor. Hı hı. E, bir yandan e, yeni hukuki bir mücadele için yeni bir davamız var. E, Ömer e, Bey'le açtığımız, Ömer Aykul'la açtığımız e, bu büyük barajların e, önemli tarihi eserleri sular altında bırakmasına dair bir bırakması ve bunu da aslında engellemeyecek bir ilke kararı yayınlanmıştı. Hı -hı. Buna karşılık bir şimdi yeni bir dava açtık bu haftanın başında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılan dava var. Bu dava şimdi yürürlüğe girmeye başlayacak. Bu arada fonları ee, hani geri çekmişti kredilerini yabancı bankalar evet, ama buna evet. rağmen devam ediyor öyle mi? Yani evet. Başka yani yerden... finansmanla yani Türkiye kendi elindeki imkanları kendi bünyesinde işte devlet bankalarını veya özel bankalardan aldığı kredilerle daha yavaş da olsa bu barajı inşa etmeye devam ediyor. O zaman başladı bu ne derler süreç ve Tabii. şu anda hani inşaatı var. Peki bireyler olarak ne yapabiliriz? Yani imzalar verdik, bilinçlendik ama elimiz kolumuz bağlı gibi hissediyorum biraz. Evet, evet. Yani şöyle artık sesimizi birazcık Türkiye'nin dışına e, çıkarma dönemi yaşıyoruz. Çünkü Hı -hı. Türkiye içerisinde aslında dediğim gibi toplanan imzalar, ünlülerin e, buna destek olmuş olması, kamuoyunda yer almış olması e, fazlasıyla aslında yapılabilecekleri e doldurmuş durumda. Hı -hı. E, birazcık daha bu mücadelenin artık e, çünkü aslında büyük barajlar da ulusal... E, ee, nasıl diyeyim, ulusal süreçlerin bir parçası olmanın üzerine çıkmış daha çok küresel politikaların sonucu hı hı. şu anda. Dolayısıyla bizlerin birey olarak aslında artık e, küresel e, platformlara daha fazla katılmamız destek olmamız, oralarda sesimizi duyurmamız Türkiye'de olup bitenleri, Örneğin Hasan Ke'de olup bitenleri bütün katıldığımız etkinliklerde bir haber paylaşırken herhangi bir platforma bir bloğa bir not bir yorum dahi yazarken hep Hasan Keyfi'nin Dice Nehri'nin dilimizde olması ve buraya destek çağrısında bulunmamıza ihtiyaç var açıkçası. Hı hı. Bir yandan da bu demokrasi kampanyası altında Amazon ve Hasan Keyfi'nin önümüzdeki sene gerçekleştireceği etkinliklere ne kadar takip edip duyurup destek olabilirseniz o kadar e, tabii ki Yardım bizim için önemli. Tamam. Ama tabii ki Türkiye'deki sokaktaki e, faaliyetler de bitmiş değil. Hı -hı. Örneğin bu hafta sonu Hasankeyf'de hatta İstanbul'a Türkiye'nin dört bir yanında nehirlere atlama Büyük Atlama adı altında bir günümüz var. Hı hı. Sadece artık mücadele değil aslında mücadelesini verdiğimiz nehirleri bir yandan da girmemiz, suya dokunmamız, onun bizim, bizim için olan anlamını, değerini tekrar hissetmeye ihtiyacımız var bu mücadelelerin devam edebilmesi için. Hı hı. O yüzden bu tür etkinliklerin hepsini takip edip katılmak, evet. duyurmak, arttırmak bizlerin elinde. Tamam. Çok teşekkürler sevgili Dicle Tuba Kılıç, Doğa Derneği ediyorum. Nehir Programı Koordinatörü, Hasan Keyfi Amazonları konuştuk. Çok kısa hatırlatmalarımı yapıp bitiriyorum programı. Bugün Bakırköy'de, yarın Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü de Kartal'da ekolojik pazarlar sizleri bekliyor olacak. Ekolojik pazarlarda Şişli ve Kartal'da T istasyonları kuruluyor. Yani çocuklar için eğitmenlerle üretim ve yaratıcılıklarını Ortaya koyabilecekleri oyunların olduğu e, alanlar olacak bu. E, saat 9 ile 4 arasında Şişli ve e, Kartal'da Cumartesi ve Pazar günü. Aynı zamanda da e, Buğday Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi birlikte bir e, Yaz okulu düzenliyor. 11-17 Ağustos arası ekolojik sosyal girişimcilik yaz okulu. Bu da Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde olacak. Bununla ilgili detaylı bilgileri de camtepe.org'dan bulabilirsiniz. E, haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan